Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo turistiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler. Şimdi maalesef gökyüzüne yükseliyoruz. Çünkü Şenol gün bayrak fırtınalarla beraber gökyüzünde fır dönüyor. Şenol Bey günaydın. <gülüyor> Alo. Şevgi'ye geçeyim. Radyonun sesini birazcık kışar mısın acaba? Siz kısacaksınız Şenol Bey. Kıstım, ben kıstım. Seninle bir hata alabilirim. Ben kıstım. Nasıl ben radyo sesi kısayım ya? Ben radyoyum zaten her radyosu biz eşek başıyız sevgi de lütfen araçlarında olanlar evinde olanlar evinde hastanede şu anda hasta, hasta yatağında olup da radyo dinleyenler biz hepimiz eşşek başıyız Ege Bey radyo buyurun Ege Bey siz dinleyelim hocam madem siz radyosunuz madem biz eşeğiyiz ya ne ya... Ee, tıkan... Şevki dinleyiciler Radyonuzda bir ağrı şey oldu galiba <gülüyor> Radyonunuzun tıkanmasıyla karşılaştık Öyle benim demek istediğim şey ya Yani siz kısıyorsunuz seni Biz kısıyoruz sen ne yapıyorsun Sen bak biz kısalalım Biz içimize atalım Biz ağzımıza geleni yutalım Büyüklük bize kalsın Ege Bey aklına geleni söylesin Bize eşde işte de hakaret etsin Çünkü o diyor, biz eşek başlıyız Ya şey al tamam. hadi günaydın bir günaydın diyor şarkı küfür eder gibi lütfen ya. ya ama tamam ne, ne bağlanıyoruz ne yapıyorsunuz yorum mu espri mi yapacaksınız şaka mı yapacaksınız hadi. Sen ne benim sanki böyle bir bana lütufte bulunmuş gibi davranıyorsun. E, bir saçma oldu yani şimdi şu an. Sesi saçma sen her sürü mantıklı da bizim her de şu anda okul servislerinde olan minik arkadaşlarmış, Hasta yasaklarında olanlar. Hıh. <gülüyor> Evinde birisi ölenler Hepimiz biz eşek başıyız ne? ne asıl sen kimi Kendi yanına çekiyorsun ne, Böyle bir şey yapıyorsun Ben de buraya bir espri yaparım Sen de bir espri yaparsın Benim bildiğim kadarıyla karşılıklı espriler Yapanacağı bir sohbet olur Yap o zaman bir tane biz de onun üstüne şey Var mı Hazreti Esprit'in Nasıl hazır Esprit'in Ben yapacağım mesela Şey yapacak mı hemen esprit'in şey abi ben kadar bir sıkılıyorum sizle konuşurken. Bir En başta başladığımızda sizin bir havanız vardı, bir amacınız vardı. Hayatlı bir durduğunuz yer vardı. Ben sanatçıyım diyordunuz. Şarkılarınız vardı. Onları duyurmaya çalışıyordunuz falan. Şimdi o da kalmadı. Bir şey yani sadece laf sokma üstüne bir şey oldu yani. Nasıl benim şarkılarım vardı? Şimdi yok mu sanki? E yok hiç bir Şarkı duymadık bir şey Bir amaç yok ortada yani. Bir şarkım var ya onu söyleyelim falan bir espri olsun. şey olsun. Ney? <gülüyor> ...Caman'la... ...hep... He, ...azanırmış... ...şevgiler... ...hep beraber şevgiler... ...horsun... ...bana seninle... ...bu şarkı sana girsin... ...yıllarım... ...yeter... Şey, bu, ...sizin şarkınız değil ki bu... Ya, ...şarkı değil mi bu... ...ya yani siz hani eskiden bir besteci ...kimliğiniz aşırı o da kalmadı... ...saçma sapan bir şey... buyurun o zaman ben de... Sizi kıramıyorum. Keberle acıdığın için mi yayın alıyorsun? Kıramıyorum dedim. Kralcı acıdığın için mi beni kırıyorsun? Ya işte bir samimiyetimiz var, bir şeyimiz var. Yayına 2 dakika, 3 dakika eski günleri hatırına konuşalım. Şarkı yok, bir şey yok. Ondan sonra ben sizi göndereyim. Beni göndür, beni keyimin yağmurlarında bu türkü de sana girsin, yıkasınlar, yıkasınlar. Şevk'e geçin, biz de şarkılar türküleri bitmez, beni senden de ne biliyorsun benim, hadi şarkı yazmadan. Duymadık hiç, yeni bir şey yok. Ne şey yok? Yok bayağı, yok şey, işte, yani ne şarkı var, ne türkü var, ne bir şey var. Ya ben genelde zaten türkü olarak sadece aradığım bir, birkaç tane yorumladığım türküm oldu. Son üç tane türkü Lelle Şenol Gümayrakçı'ya biraz <gülüyor> düşünmekten öteyip böyle hazırlığımız başladı. Şenol Bey var mı yeni şarkınız bir şeyiniz var mı? Var tabii. Ne var Şenol Bey? Ne, bir şey olsaydı bir 50 defa duymuş olurduk şu dakikaya kadar. Var tabii. Kimliğimle ilgili. Sanatçı kimliğimiz. Diyor bildiğin kimlikle. Kimliğimi kaybettin mi? Saçmalama şey öyle yavaş şeyler değil mi? Vatandaşlık numaramsın diye şarkım ben. Vatandaşlık numaram. Evet. Süstün, tıkandın kaldın. Hayırdır ne oldu? Şevk'e gelişim. Sen azın gücü karşısında bakıyorum. eller hayal tutuştu. Yok ya vatandaşlık numaramsın. Bir yavaş. soyadımsın diye şarkıyı yaptılar. Yaptı o da yava, ayrı yabancı. Ee, benimki de bir yabanın da öncesine geçtim ve gönüllerden vuruyorum. Bir söyle mırıldan. Yani şimdi daha güfte olarak var. Güfte olarak mı geçtiğimiz günlerde yaşadığım bir oraydan sonra belki böyle satır mısır yazdım. Geri size yavaş yavaş çorap söküşü gibi gelir. Çorap sökü. Söküşü. Nasıl şarkı? Ya işte vatandaşlık numaramsın, senden olmadan, sensiz hiçbir şey yapamıyorum gibi bir şey. Ne yapamıyorsun ya vatandaşlık? <gülüyor> Neden güldün? Yok bir şey daha güldün? Tamam ya, yani, şarkıya güldün. Evet. Benim... <gülüyor> Şimdi seninle konuşurken nereye güldün? Saçma ona güldün. Hiç saçma. Ben Sensiz nüfus sureti çıkaramıyorum. iyi muhabbet alamıyorum. Bunlarla ilgili güzel bir şarkı. Sensiz elim ayağım rolanıyor. Hiçbir şey yapamıyorum gibi. İstersen biraz mırıldanayım. Hani yoktu beslesin. Yani beslesin yoktu belki ama yavaş yavaş seninle konuşurken sinirle beslenerim. Sinirle beslen... sinirle besledim. Daha benim bunu belki nadasa yatarayacaktım. Daha bekleyecektim. Yüreğimden süzülsün diye şimdi söyleyeceğim. Ya isterseniz biraz mırıldalım. Fena olmaz. Yer Çünkü sonuçta yeni bir şarkı herkesi de heyecanlandıracaktır. Vatanda Baş başka türlü başlamak istiyorum. <gülüyor> İstediği gibi başlar. Dört. What an Ashley. Ormanda eşek gibi var var Bir dakika. Bir şey ne misin bana? Dinle ben bir şey yapmıyorum şey. Sırtını dön zaten. Bir şey ne bana ben? What an What an La haber bana. Ne? La haber. Nereden benim la nasıl la la? Dışgil la haber. La la la la. la. Güzel kibar bir la alabilir miyim şeklinde vatanda? vatanda La La diyen dillerini yeşille Alo bu ne bu ne La bu galiba şey La, la o mesela Güzel çıkarayım la yada dur Ve helikopter'e yaklaştırıyorum şu anda Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan Radyo Turism odan sabahlar devam ediyor sevgili severler. Hayırlı işte macera dolu bir sabahla beraberiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Günaydın bir kez daha. Ee, arkadaşımız Madrid'ten bağlandı mı? Bağlanmadı. Lizbon'dan bağlandı. Mesaj mı? attı. Abi çok yazıyormuş Siz devam edin dedi. Abi o kadarlık projeye maalesef işte gene kontur belasına Kontrağı takıldı. Katla. Neyse bir sonraki daha iyi projelerde daha iyi e, maddi kaynaklarla diyelim. Böyle yapacağız orada. Böyle yapalım. yapacağız yani. Yıl boyunca yemeyeceğiz, içmeyeceğiz. Oraya kadar gönderdik ama telefon işini halledemedik. Canımız sağ olsun. Türkiye'nin gündemi belli. Eee Fenerbahçe konuşuluyor dikkat edersen. Evet hakikaten yani orada tezkere çıkarılmış falan filan. Geniş tezkere çıkarılmış. Sen okumuşsundur herhalde. Öyle güzel var, bir tezkeri okumam, Var okumam evet. var. İstediğimiz yere girebiliyoruz bu İstediğimiz yere, istediğimiz yere. Dış ülkelere girme tezkerisi çıkardık. Ee, yani öyle bir e, tezkeremiz var. Kafamızı bozamam olursa hazırda tezkerimiz var. Böyle çıkar. Ben onlar zaten fotokopiyle çoğaltılıp çeşitli... E... Sınırlara dağıtılsın. Sınırlara dağıtılsın. Oradan mesela adam gelecek bir şey yapacak... Hmm. Hemen oradan aa hazır çıkmış tezkerileri var. Ben hiç yani, Dikkat dikkat. Bütün Orta Doğu'ya uçaklarla. Uçaklarla. Uçaklarla şey yaptı. Faks. hazır ona göre. Yani. Bütün, bütün Orta Doğu liderliği böyle oluyor. Yani... Tezkerimiz seferler eder. <gülüyor> <gülüyor> Cebimizde tezkeremizle gezeriz. E, Mönşin Glabba'yı biliyorsun zaten. E, Mönşin Glabba. Yani şimdi dün şöyle bir şey oldu. Abi tezkeri çıkmış hala Millet Fenerbahçe konuşuyor bir cümle vardı bizde. Vardı, vardı. Ee, ondan sonra tabii tam bu bitmek üzereyken... ...mesele kapanmadan... ...hop üstüne gece geç saatlerde... E, ...Mönşin Glabba galibiyetiyle beraber... ...Türkiye'nin gündemi kaldığı yerden... ...devam edeceği benzer. Mönşin Glabba galibiyeti dediğimiz Fenerbahçe... ...yendi, dağıttı. Yendi, dağıttı. Yani ee, zaten şey anlamıyorum... ...4-2 yendi. O kadar bir... ihtiyaç vardı ki bu şeye... ...galibiyete. Tabii. Yani Kim? şimdi... Şu Alex'i Gön, Alex'in gönderildiği haftada bir de yenilgi alınsaydı, eee işte falan diye herkes, ben bile, belki <gülüyor> hatta <gülüyor> Selin'in bile ilk cümlesi olabilirdi yani, eee Alex'i yollar falan diye çok önemli bir maçtı bu. Fener Siz ama başlıyorsa... televizyon seyretiriyorsunuz değil mi? Yok hiç bakmıyor da. Günde bir takip daha etmiyor mu? bakmıyor canım, hiç. Neye bakıyor? Bütün yiyor, Yastığa hiç şey bakıyor. Şeye bakıyor, hiç. Bugün suratıma bakmıyor. Yavrum diyorum, kızım gül babaya gül diyorum hiç. Or hiç oralı olmuyor. Ee, benim takıldığım da dört galibiyeti farklı bir skorla yani zaten yenmek fark, yani, ama farklı yani ya tabii ki Değişik fark var hoş bir skor zaten hoş, hoş bir skor hoş, hoş bir skor diye denilebilinir ee, ama yani zaten yenmek için otomatikman bir farklı bir galibiyet tabii. gerekmiyor mu Benim hesaplarıma göre bilmiyorum <gülüyor> birden bir fark yaratmak nektinden farklı fark bir konu yaratmak da gerekiyor lazım. ikinci bir tane attığın zaman bu otomatikman farklı bir skora giriyor. Ee, bakalım neler var. Ee, güzel miydi maç? Maç güzel mi? Bilemeyeceğim. <gülüyor> Maçı bilemeyeceğim. Bilmiyorum. Bilemiyorum. Belli noktaya kadar bakılabildi. Belli bir noktadan sonra da uyunmak suretiyle e, bilinçaltıma eminim ki işlemiştir. Ama gece boyunca ben şey yaptığımı biliyorum. Ben televizyon karşısında mı? Uydun? Televizyon karşısında uyudum efendim. Bir de bana gelmiş hava atıyor. Yani onda yattım diye hava atıyor da yatakta yatmakla televizyon Aha. karşısında yatmak faydalı güzel bir uyku uyayamamış maalesef. Kalitesiz, Kıskançlığımı geri alıyorum. Kay, kalitesiz bir uykuyla e, geceyi nihayetlendirdik. E, bakalım manşetlere. Herkesin savaşı başka. Bir tarafta teskere savaşı var. Teskere dün biliyorsunuz biz yayına çıktıktan evet. sonra tamamen nedense tesadüf mü diyeceksin bilmiyorum. Saat 10 10'a onda toplanmıştı meclis. Teskere çıktı. 320 tane evet oyuyla beraber 129 hayır oyuna karşılık kabul edildi. Öbür tarafta ee, bir torpil savaşı vardı. E, torpil mi gönderdiler? O esnada tabii. Top... Tor... Ne, denizde de bir şeyler oldu. Hayır hayır Torpiller, hay canım, mi? torpiller öyle torpiller değil. E, i̇ş torpilleri. Hmm. E, bir tarafta tezkere çıkarılmak üzere toplanıldığında işte e, kime hangi bakanı? Milli Eğitim Bakanı e, Ömer Dinçel'e talep. Sayın Bakanım efendim şöyle birileri var. Ona acaba... Yani orada bu tezkere görüşmesinin kapalı olmasının sebebi o mu acaba? Orada herhalde. Ya yani tezkere görüşmelerinde şimdi hani CHP'den Muharrem İnce'nin de eleştirdiği bir şey var. Niye gizli gizli yapıyoruz bunu? Herhalde torpil şeyleri var. Onlar arkadaşlar to şeyleri testi yerlerimiz e, o zaman önce torpilleri şeyimizi bir elbirlerine el dolaştıralım. Güzelce döndürelim. Bir tarafta o var. Bir tarafta tabii Savaş'a hayır e Taksim'de dün miting vardı. Ne? ne o torpil şey ne? Torpil şey. E okuyayım mı torpili? ...bir öğrenelim biz de nasıl... Ee, Sayın Bakanım... ...daha önce uzun süre yöneticilik yapan... ...halen... Adıyaman Ticaret Meslek Lisesi... ...lisesinde... ...öğretmen olarak çalışan... ...YA diyeyim ben artık ona... Ee, ...kahyere eğitim ateşesi olarak... ...değerlendirilmesi hususunda... ...hürmetlerimizi arz ederim... ...saygılarımızla... Bak ne kadar güzeller... hiç sen birisinden... ...bilgilerinizi arz ettik... ...bugüne kadar da... ...hiç... ...değerlendirilmesi... ...onu bir değerlendirelim diye... ...hürmetlerinize... Azetmedik Arze, herhangi bir şey. Herhangi. Bizim de ama bu dili de iyi öğrenmek lazım. Tabii. Güzel bir şekilde öğrenildiği zaman. Hürmetlerinize arz ederim mi? Hürmetlerimize değerlendirilmesi hususunda hürmetlerimize arz ederim. Ee, böyle olduğu zaman açılmayacak kapı yok gibi geliyor. Çünkü nezaket, zerafet, her şey var orada. Ya. Ondan sonra incelik, efendim, kadar hiç ambiyans. Bir İşlemedi benimle ilgili çünkü hiçbir şeyi hürmetleri arz etmedim. Ne oluyorsun lan lun dan lun söylüyorsun böyle, böyle. ondan sonra iş olmaz olmadı. Acaba acaba olmamış. o da böyle böyle çok durumumuz yok zor mağduruz, mağduruz acaba. Acaba olur mu olmaz olmaz. olmaz. Ee, dün e, yine Taksim'de e, saat 19'da İstanbul Taksim Meydanı'nda binlerce kişi toplanıp savaşa hayır gösterisinde bulundu. Taksim'de. Güzel de bir şey bulunmuşlar göstericiler slogan madem çıktı teskere meclis gitsin askere e, NATO kafa AKP diye sloganlar atılmış ayrıca başka bir taraftan da e, olaysız olarak sona ermesi de güzel tarafı e, efendime söyleyeyim gündemimiz böyle e, başka neler oldu diye, diyeceksin tabii ki bunlar olurken e, başka şeyler olmuyor mu elbette ki oluyor. Ee, bakın hemen İngiltere'de yaşanan bir facia Bunu hemen e, belirtmek istiyorum Eskiden şeyler vardı ya burada İstediğin kadar yiyebilirsin şu kadar parayı diye Özellikle pizzacılarda vardı İstediğin kadar diye yediğin kadar ödeden farklı olarak Farklı olarak gösterdi İstediğin şey. kadar diye sabit öde Sabit öde diye bir şey vardı ee, Yiyebildiğin kadar diye e, kampanyasında iki müşterisini Domuz gibi yiyorsunuz diyerek dükkandan kovmuşlar Ne kadar ayıp ee, Müşterilerden George ve Andy Yemekleri küçük tabaklar kardeşi... tane gibi yiyenuk de kenarında pizza varmış. Ay bir de bu... kenarında tabak varmış o sırada. Yani şimdi normalde e, gazetelerde bu tür haberler yapılacağı zaman bu tür demeyelim de diyelim ki kalem gollere kapalı. Ne yapıyorsun? Nasıl bir fotoğraf Kaleci çektirirsin? Eldivenlerini giyersin, balık gözü mercekte ellerini kameraya doğru tutarsın. Nedir bu? Kalem gollere kapalı. Ka kalem gollere kapalı haberini hep. Bunda çok iyice kovuldulara nasıl bir fotoğraf çektirirsin? Andy ve George yani sabit bir fotoğraf gelmiyor aklıma. O yüzden üzgün adamlar. Üzgün ama bir taraftan da iyi yedikleri için <gülüyor> karınlarını obuştururken. Öyle. Valla İngiltere'de medya da aynı şeyi Zola çok... yapmışlar ya. Evet şimdi gördün fotoğrafı. Ee, aynı lokantaya yıllardır gidiyoruz. Ee, tabaklar küçük küçük görüyorlardı. Biz de 5-6 kez doldurduk deyince bizi çıkardılar. Çok terbiyesizlik ettiler diyerek bunu dünya basınında da yansıttılar. Valla özel bir restoranın açık, açık büfe mi denir ona? İstediğin kadar ye servisinde hı hı. o kadar güzel bir sözleşme maddeleri gibi koymuşlar ki. ben Yemediğiniz her için. şey. Yemediğiniz şu kadar isteyip de yemezseniz ödersiniz. Şu saatler arasında bir kişi için geçerlidir. Hani ben iki kişi oturalım. Hayatım birinci. boyunca buraya oturdum. Verdim 20 lira. Ondan sonra beni kimse da kaldıramaz. Ömrümün sonuna kadar yetecek yemeği var falan. bir şey yani. sözleşmesi gibi getiriyorlar bankada kredi çekeceksin. Evet, sahip imzaları sahip. atıyorsun. Zaten o sırada bir şeyler atıştırıyorsun hani imzaları atarken tıkanıyorsun. E hiç yapmadın MG. Neyi? Yani, o tür cinlikleri. Cinlik yapmıyorum ben. Biz ile mesela gittiğimiz zaman. Açık büfe falan filan yani o zaten kibar kibar yediğinden hı hı. ben hem kendi haddimi zorluyorum hem de bürgenin açığını kapatıyorum ben insanlıktan çıkıyorum yani, yani. ben çok zorlanıyorum bürgediyor bak yapma açık büfe yapma bana bana zarar falan bana zarar maşallah ama şimdi artık çok rahatım Mekancı olarak hı. maliyet bildiğim için bu zaten bunun maliyeti. tık tık tık tık orada alıyorum ben şu anda kendimi kapattım. Evet, iğrenç şeyler yedim. Bir insanın yememesi gereken şeyleri yedim ama maliyetimi hallettim. Şimdi bunu da hallettiğim zaman diyerek gayet güzel gidiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ege. Hakikaten maliyet Dinleyicilerimize bana. de toptalancı marketlerine dolaşmalarını tavsiye ederim. Teşekkürler. Gönül rahatlığıyla açık büfeye gidebilmek için. Ee, bakalım başka neler var. <gülüyor> Alacakanlık karanlık film serisinin yıldızı var ya. Evet. Robert, Robert Pattinson'a Pattinson. seni yıllarca ya, benzettiler. Evet. Kendisinin yönetmen Rupert'le aldatan sevgilisi Kristen Stewart'ı affetmişti. Affetmişti. E, çift yeniden sonra birlikte yaşamaya başlamışlardı. Tamam. E, şeyler var. Şu anda benim için bir sıkıntı yok. Çift beraber bir psikiyatriste gidiyorlar. Hı -hı. Psikoloğa da gidiyor olabilirler. Bunu tam belirtmemişler. E, şey demiş onun verdiği e, tavsiye üzerine aynı evde yaşayın ama sevişmeyin. Sadece konuşun. İkili bu tavsiyeyle. Ne anladık biz bundan? E, nasıl ne anladık? Yani ne, ne şimdi? Sen Robert Pattinson mısın? Ben Robert Pattinson'ı canlandırıyorum. Hemen bir empatik duruyorsun. Evet. Ne yapacağız evde? Sadece şey mi? Soğuk gazı mı ucuza getirecek? Aa, akşam ney? Sohbet et. Televizyon da e, açmayacak mısın o kızla ya? Yani dünyanın en mutsuz insanı her halinden belli. Ya onun şeyi öyle mizacı Kız öyle. Robert Sıkılıyorum. sıkılıyor. Ha kan mı arıyor? Bir şey yapalım. Robert bir şey yapalım. Robert da yani hadi ya. Gün 2,5 saatinde o saçları kabartmakta geçirdiğinden o da şeydir yani kızın karşısında mahçıptur. Tam şu saçımı halledip. Ama nereye onu. kadar? O da belirtilmemiş ki. Yani bunun bir şeyi olması lazım. Tamam aynı yerde şey Hiç mi diye demiş. İlk sorusu olmuş. Hiç mi yani demiş. Yani şimdi bu herhalde adam da kıza yüklendi. Tamam. <gülüyor> Sadece komedi filmlerinde gördüğümüz masadan kayan dirsek sahnesini stüdyomuzda yaşatan Fahir'e önce çok teşekkür ediyoruz. Masadan sadece kayla... dirsek kayayla iyiydi ya. Bütün kahve <gülüyor> üstüme döküldü ya. Bu ne ya bu ne rezilliktir. Özür dilerim sevgili denizler. ben üstüm başımı temizlemek güzel evet, ben... Huzurlarınızla ayrılmak ben üzere. Ağzını fırça Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Fun Some Nights, sayılım, Modern Sabahlar Devam ediyor sevgili sanatseverler Buyursunlar efendim hmm, En güzel haberlerin üstüne kahve döküldüğü için O haberleri veremiyoruz O kadar komik haberler vardı ki aslında sevgilinizler Valla hepsi şu anda kahvelerin altında kaldı Kahve altında kaldı Gündemi alt üst etti diyebilir miyiz o evet, zaman bir bu kahve Bu da Türkiye'nin bugünkü gündemi de e, Ankara'daki kahve rezalati olarak geçsin ee, şimdi kahve falan derken nedense tamamen ideolojik olması muhtemel olmak üzere bir başka haberin üstüne kahve dökülmemesi enteresan. Ee, fazla kahvenin e, zararları ile ilgili. Ben burada günlerdir söylüyordum kahve şöyleymiş böyleymiş diye fazla kahve göze zarar. Egecim. Hadi canım. Ee, evet maalesef. Hani faydalıydı ya bu kahvenin bir şeyi vardı. Vallahi ondan sonra eksfoliyatif glokom falan olursun ondan sonra bana gelme. Ah egecim ne oldu? glokom oldum ne yapacağım? Bana bana demem kahveleri içerken yarın öbür gün Exfoliative olursam ağlaya ağlaya Fahir'e giderim nasıl olsa diyerek bol bol içiyorum Rahat rahat içiyorsun. Duble duble içiyordum Espresso'ları. Ben de sana aynı şey bende de var. Ben de Exfoliative Glocom oldum Ege'ciğim ben ne yapayım benim ben kimlere gideyim diye. Ben de sana aynı diyeceğim. 9 Biz nine hep beraber diyeceğim. atlayıp. Ok ben sana geldiğimde Exfoliative Glocom olduğumda sen bana kapını açmamışsın. Ben de sana kapımı açmıyorum diyeceğim. Ben dakika dukka diyorsun Benden yani. Ben kapıyı görememişim o sırada Gö belki. Göremeyeceğim. Sağa sola çarpıp biz oracık Hemen oracıkta oturup ağlaşacağız. Belki sana tavır yaptığımı zannediyorum. Duvara bağıracağım orada. Ne oldu beyefendi hoşuna mı gitti falan diye. Sesi soluğunda çıkmıyor mosmor oldun diye tabii. Bunlar hep ne yaşamıyor. kadar içmemiz lazım? Günde üç fincan için daha fazlası abartmayın demiş. Ya bu ne ya? Sırf granül kahve. Üç fincan granül Vallahi kahve, içeyim. üç fincan espresso iki tane Türk kahvesi gibi mi? Ya kafeyinli kahve içmeyin demiş. Ya fazla kafein Ne içeceksin o iç zaman? Çok özür demiş. Şimdi ağır konuşacağım da kokain mı içelim ya? Bu ne ya? Milleti öyle esrara, eroyuna yönlendiriyorlar. Böyle işte bak böyle. işte. Şay kahve içme. Şay kahve içme. Ne içelim? bırakı hiç, bir ay şarap iç. Uyuşturucu tacirlerinin yönlendirmesi. Benim numaraları. İşte hazır haberleri ne yapıyorlar? Satın aldıkları bir takım gazetecilere haber yaptırıyorlar. Parayla yazdırıyorlar. Ya böyle bu senin bilinçaltınız çünkü eksolatif glokom da biliyorsun. Uydurma bir hastalık. Çoğun vebası gibi bir şey. Herkes korkuyor. Uydurma bir hastalık olur mu İge'cim? bugün bütün tıp literatürüne eksfoliatif glokom, glokom dediği, zaman, dediği zaman doktorlar diyorlar ki aman ha glokom? her şey olun eksfoliatif glokom olmayın, olmayın diyorlar. Tabii, doğru doğru onu ben bir kere doktor tam kapıdan çıkarken iyi her şey olun. Yalnız dikkat edin eksfoliatif glokom olmayın demişti. Evet şimdi dikkat edersen haberin başından sonuna kadar eksfoliatif <gülüyor> ben tekrar şey yapayım eksfoliatif glokomun nereden nereye geldiğini hep beraber görelim. Şahımızın vevası eksfoliatif glokom. Vevası. Ee, bu aralar soyulanlar köşesinde e, tabii ki her hafta olduğu gibi her cuma soyulanlarda Soyulan mı e, soyunan mı? Soyulanlar. Ha. Yani kendini soyundu, soyuldun şey yaptığında mı soy, soyundun oluyor. Başkası soyduğu zaman soyulan oluyorsun. Ali'nin abisi soyuldu. Julian'ı kaptırma mı yoksa donunu çıkar mı? Çok güzel. Mesela Tarkan ha. evlendi falan gibi bir haberle karşılaştığımız gibi soyuldu Juliana mur. İlerlemiş yaşına rağmen hala e, güzelliğinden zerafetinden ben hiç evet. an anlamadım şu anda kendisi ilerlemiş yaşına rağmen çok güzel ve cüzdanı mı çalındı evet <gülüyor> <gülüyor> julian'ın bunun evinden toplam 127 bin dolar değerinde gerdanlık hmm. elinden mi evinden, mi? evinden. Allah. E, böyle gerdanlıklar bilezikler saatler ve şimdi daha neler neler onun bir de şimdi çilli ya bütün vücudu ege sen nasıl bir adamsın Julianne Moore çilli değil mi ya? Evet. Çilli çilli, çilli bir kadın. Çilli çilli bir kadın. Çilli, çilli Nereden olacak. biliyoruz biz bunu? Mesela şimdi... Filmlerinden tabii ki. Başka bir kadın bir zarif bir kolye taksa... Olmaz. ...belli eder kendini. Ha, olur mu? Ama çilli olduğunda dana gibi takman lazım. Çillerin arasında kayboluyor çünkü. O yüzden gerdanlıklar çok. Ya şey düşün. Böyle böyle. Altı dekorlu diye düşün yani. Fonda bir şey Fonda var. Işte. Bir, bir fon üstüne. İyice böyle kontrast bir şey takmak Fonda, lazım. Yani. Onda dana gibi şeyler tıpıyor. Ve onlar da 127 bin dolarlık bir şey. Zaten Gitar. iki kişi de var. Bir Juliana Murr, bir Bülent Ersoy. Yani <gülüyor> Doğru. biz takıda iri seviyoruz diye. Ee, büyük geçmiş olsun New York'taki evinin e, tadilatta olduğu esnada e, maalesef. Değil. Işte, ustalar çaldı. Ustalar, yo, ustalar çaldı denmez de yani işte... Derler ya, büyük ah almış. Evine ya, usta girmiş. Ustalar hepsinde böyle küpeler falan varsa. Ustalar Yo, onları takıp normal. takıp geziyorlarmış. Biz New York'ta bu arada. çok normal. Biz takıyoruz. <gülüyor> Bütün ustalar hep öyle geziyorlarmış. Bak usta dedin aklıma başka bir konu geldi. Demeyse. Evet, i̇stersen şarkı karşısında Fevzi Ustayı bir arayacağım. Usta ben bir arayacağım sevgili dinleyiciler. Siz de eğer biliyorsanız Fevzi Ustayı arayın. Zaten... Hadi dinleyicilerimizin de aslında öyle bir şey tanıyalım. Şimdi <gülüyor> insanların ih, e, ihmal ettikleri erteledikleri aramalar var ya Hı -hı. ve eminim dinleyicilerimiz arasında servis arayacak olanlar vardır. İki gündür gelmeyen servise bir nerede kaldılar diye. O zaman e, sen ustayı ara. Benim Hı -hı. de arayacağım bir servis var. Dinleyicilerimiz de arasınlar. Herkese ne böyle oldu, güzel diyeceğim. bir zaman yaratalım. Ondan sonra hep beraber buluşup şey yapalım. Bunu değerlendirmesini yapalım. Evet ne oldu? Size ne dediler? Size ne dediler? Size ne dediler? Bunlar paylaşılsın. Kayıt açıldı mı? Ve bunları bir platforma taşıyalım. Ne kadar güzel laflar var ya şu modern dünyada bulunmuş. Kayıt açıldı efendim deyince bir rahatlıyorsun. En azından bir kaydımız var, var. Bir ülke diyorum ben. Belki çalışmıyor ama kaydımız var. O bizim belgemiz. Biz bir şey olursa o belgeyle başvuracağız. Ya ben sizin şeyin yapmak istiyorum galiba ya. Yani eğer imkanınız varsa sizin evi belli... Röportaj mı yapmak istiyorsunuz? Röportaj tipi o da olabilir de. Daha geniş kapsamlı. Böyle işte kameralı falan bir ev hayatında. Evimizin mi? Osbornlar gibi. Osbornların gibi. evet biraz daha... Hmm, Zayıfım mı demek? <gülüyor> Güzel kelime aradım da en neziği en zayıfıcık. Biraz zayıfı gibi. Yemin ediyorum bak günde bir saat gerçekten hoş bir şey olabilir. Ne dersin? Sen bunu git bir bürgüyle konuş. Böyle böyle diyeceğim. Fahir biliyorsun önemli bir yapımcıdır diyeceğim. Böyle ee, Kameramanların bürgeyle... ayakkabıyla mı girecekler? Kameramanların ayakkabılarla bebek var. Bebek olan eve tabii ki. Yemeklerini öyle. kendileri mi getirecekler? Yemeklerini hep beraber sizin emin Hanım'ın yemekleriyle. O zaman 3-5 bir şey atacaklar herhalde. Atacaklar tamam, tabii. Kaç kamerayla geleceksin bizim hemen? 3. 3 kamera. Fakir bir yapım olduğumuz için tek kameraya geleceğiz. Hep tek açıdan. Bu da bir hoş bir esbirlik olabilir. olabilir tamam ben şey yapıyorum. Aile meclisinin bu akşam topla Ege. Tamam böyle böyle evimizde kameralarla yaşayacağız artık. Evet. Buna alışsınlar yavaş yavaş. Ondan sonra bakalım kim kameralara oynuyor kim gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor. Yani ben bu öyle. sizin için de birbirinize sınamanız için de hoş bir şey olabilir. Ali'nin öyle bir tartışı. Kızım kameralara oynama diye bir bağırmak <gülüyor> istiyorum ona. Başka bir şey için de bağırmak istiyor musun? En güzel öyle olacak o. Kameralara oynuyorsun. <gülüyor> Sen Ali'ne bağırıyor musun Ege? Ben senin hiç bağırıyorum. Bak kaç yıldık babasın. Bugüne kadar sesini yükselttiğini bilmiyorum Benim yani. sesim yükselince inceliyor zaten o yüzden. <gülüyor> o da, da Etkisi ortadan kalkıyor. Boşu boşuna bağırmış oluyorsun. Hem bağırmış oluyorsun hem seslerini yıpratmış oluyorsun. Ayn yani. diye Peki mesela senin yapmak istediğin yani yapmasını istediğin bir şey yapmadığında ne yapıyorsun? Gidiyorsun eşek gibi kendin yapıyorsun. Susuyorum ve tavır yapıyorum. Onlar aslında çocuğa bağırsan daha iyi. Çünkü çocuk bağırmayı kaldırdı, tavır kaldıramıyor. Küçük yaşta tavrı öğretmiş oluyorsun ama. Hakikaten tavır kaldıramayacakları bir şey ama ne yapayım yani? Döveyim mi? Hmm. Onun yerine tavır yapıyorum. Evet sevgili dinleyiciler Nine çocuk Davut. eğitiminde tavır adlı köşemizin bugün cuma biliyorsunuz. Ee, Nine Davut'la da pas geçilmesin. Lütfen onlar da kayıtlara düşürsün. Ege Bey kaydınız oluşturuldu. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> o kaydınız ileride size çok yani güzel bak işte Bu çok kötü oldu ya. Programda kayıt oluşturma Maalesef. teknolojisinde geçildiyse bunların hepsi artık, Hep, hepsi o, artık o kadar rahat değiliz. Valla döner dolaşır sana bir şekilde gelir. Ee, evet. İstersen bu saati hoş bir... Hoş bir şarkıyla Türkiye'de bağlayalım. Bazı denizcilerimiz diyor ki ambo çok şarkı çalıyorsunuz. Ya Ege çok şarkı mı çalıyorsun? Kardeşim çalmamız gereken şarkının zaten daha azını çalıyoruz. Ve de güzel şarkı çalıyoruz. Bak çaldığımız şarkı... Aynı şarkıyı ben dükkanda müşterime de çalıyorum. Hayır. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabah Hadi otobüsü modern sabahlar devam ediyoruz sevgili sanatseverlerle. Yeni bir saatin başına hepinize bir kez daha günaydın diyelim. Maceraya kaldığımız yerden devam edelim. Buyursunlar efendim. Yani bugün çok bir macera bekleyen olursa... Orada solucan bu... resmi var. Solucan resmi var. Bak Ege solucan. Hadi geçtiğimiz gün, geçtiğimiz gün dediğim dün. Ee, ...bir grafikten bahsetmiştim... ...insan bünyesi, ne, neresine evet, ediyor diye... ...neresine ne ediyor diye... ...İlginçlerinin başkenti Londra'da... ...geçen hafta esas biliyorsun... ...Information is Beautiful adlı sergi vardı... ...orada her Bilgilerimiz şey... Bilgilerimiz güzeldir... ...güzeldir... ...bilgi güzeldir... ...İzmir'imiz de güzeldir... ...İzmir'imizin kızları güzeldir... ...evet... Ee, ...bu e, Covermanya adlı grafik var... ...bir tane daha... ...her şeyi işte... ...grafiğe dö döndürüyorsun... ...grafik grafik... ...Anadolu adlı bir... ...belgeselde Çünkü şey... ...çünkü ben... Ya birisi bana bir şeyi bağırarak anlatınca anlıyorum ya da evet, grafikle. Grafikle anlatınca en güzel anlama sanatı hakikaten. Burada da şeyler var. Sanatçıların popüler şarkıları ve yıllara göre coverları vesaireleri yapılmış. Onu da bir grafiğe döndürmüşler. Ege Kayacan bunu bir solucanı olarak yani algıladı. Ee, sanat solucanı ama. Sanat solucanı. 2010 yılına kadar geçen 50 yıllık süre. 2010'dan 50 çıkar. 1960-2010. Seneleri arasında sanatçıların yaptığı eserler falanlar filanlar her birinin grafikleri. işte Beatles var, Bob Dylan var, Queen var. Ne grafiğe ama bu şimdi? Stevie Wonder var. Şarkı neyin grafiği? Cover, grafikleri, ne kadar, cover ha, grafikleri. Kimin şarkısı ne kadar ha, coverlanmış evet, o? Evet ya şarkıyı söyleyen grup ve sanatçı. Şimdi grafiğe bakınca grafik okuma sanatı diye de bir şey var ya. Bir Hı -hı. dikey bir yatay diye. Benim bir tane grafikçim var. Mesela o suya bakıyor. Mesela. Ve her şeyi de söylüyor inanır mısın? Yani i̇sim veriyor mesela Beatles diyor. Bob Senin diyor. diyor Beatles diye dinlediğin bir grup var diyor. Onun diyor bir kişi kalmış diyor. Yok ya iki kişi yok yok bir kişi kalacak demek ki Beatles'dan birisini daha kaybedeceğiz büyük anlamında. Primitivale Paul kartneyi roketleyecek. Niye Paul polmak roketliyor canım? Ringo'ya hiçbir şey olmaz. O <gülüyor> oh, sakallı boboş. Ee, ama yani birini kaybedecek olsa hangi? Sana deseler ki, e geçeyim. Beatles'tan bir kişi daha maalesef aramızdan ayrılacak ve sen belirleyeceksin bunu. Kimi belirlerdi? Ben öncelikle çok zor bir karar olduğuyla ilgili uzun bir konuşma falan yapardım Paul McCartney'i. McCartney. Niye sevmiyorsun Paul McCartney ya? Son zamanlarda bir sıkıcı bir adama dönüştü. Tabii bu son ölmesini <gülüyor> gerektiren bir şey diyeceğimiz <gülüyor> dinleyiciler. Ruaz'dasınızın. Üstelik de son, son zamanlarda dedin son 20 yıldır e beyaz, benim bildiğim son 20 yıldır bayağı sıkıcı bir adam yani. Hep böyle bir garip garip hareketlerle. Bir de o böyle bir o çocuk yüzlüydü ya. He. Yaşlandı yaşlı, bir elif yüzlü oldu. Hakikaten yaşlı çocuk yüzlü oldu. Ya. oldu. Yaşlı çocuk yüzlü oldu. Hiç ben en son olmadı. onun böyle 5 metrekarelik şemsiyeli e, geçen sene miydi? Ondan önceki öyle sene bir dolaşma miydi? bir şey vardı? Dolaşma mi? değil canım. Töreni, törenine, geldi. törenine geldi. Ne törenine geldi ne Oscar da olabilir. Efendime söyleyeyim. Bir şeyde de öyle bir sıkıcıydı. Ee, olimpiyata çalışımda da. Ölsün, ölsün. Tamam öyle olsun. Öl, Öl, tabii ki, seni, de, de, seni de kırmayalım. Bu Makartney'i de gönderelim Nanay ama Ringo Starr, John... Ringo Starr'ın ne şeyini gördüm bugüne kadar? Neşe, o hayatta... Neşe mi? Hiçbir öz... Neşe mi? Bence Ringo Starr hakikaten biz sıradan insanlar için bir umuttur. Çok büyük bir özelliğin olmadan da bir efsane içinde yer alabilirsin gibi. <gülüyor> <gülüyor> Umut yani. Ya nereden biliyorsun Bizim belki... Mi? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O dörtlü Akali... içerisinde en komikleri belki de oydu. Evet. Bütün esprileri o yapıyordu. Ama zaten o bilinç... Biraz... Ve onların yaratıcılıklarını şey Hikayeleri yapıyordu, ilgiliyordu. Beatles hikayelerinde öyle işte. Ringo böyle diye takılan bir adam ama yani... Şey dedikleri olmayıydı? John Lennon, Paul McCartney, George Harrison'ın yanına takılan bir adam olarak bugüne kadar geldi. Efsane oldu işte. Yani tamam. Şimdi George Harrison ne zaman sizlere ömür? George Harrison ne? Birkaç yıl oldu işte. Birkaç yıl falan oldu. George Harrison'da ben şey yapmıyorum. George Harrison'ın bugüne Harrison. kadar ne esprisini gördünüz? Tabii ki çok esprisini görmüştüm de ben kişisel olarak senin gördüm. olarak hiç bir esprisini görmedim. Görmedim. Yani ne, nesi vardı? Hadi diyelim ki e, John Lennon'un bir durumu vardı. Bir durumu vardı. Bir durumu vardı, bir durumu, bir duruşu vardı. Tabii ki. Tamam, onu herkes biliyor zaten. Paul McCartney desen gene çok güzel bir Bir durumu vardı, falan. bir, bir durum şey. Joe Charison müzikal de ha, diyorlar falan. Tamam, Diyor hocam. Allah diyeceksin. Ringo Starr'ın esprileri vardır. Ringo Starr'ın... güzel esprilerinden bir tanesini yapalım desek onu da bilmiyoruz ama... O şey diyormuş Kim Sin Lo ne diyorsun sen esprileri hep Ringo Büyük ihtimalle odur ya Turne Beatles'ın Turne Otobüsü'nde. Kalk kalk -ka -ka. e, Çin'de konser vereceğiz. Orada menajer arada Kim Sin Lo. Orada Japonya'dan da biri aradı. Ne diyorsun sen? Ya bir sus Allah aşkına Ringo falan kapatalım. Ringo Starr, double şalan Ringo Starr değil mi? Hı hı. Bizim grupta bile en iyi davulçalar Ringo, Ringo değil dedikleri o değil evet. mi? Evet yani şey Ringo Starr Beatles'ın en iyi davulcusu mu? Ha, Ringo Starr dünyanın en iyi davulcusu mu sorusuna Beatles'ın bile en iyi davulcusu değil diye cevap verilmiş bir adam. Ama ne güzel dünyalığını ha. yaptı yani ben... Oydu. Lavanta'dan Lavanta dediğimiz güzel bir durumda adam. Bunu da kayıtlardan şey yapabilir miyiz? Bunu da hoş bir avantada. 20 yıl sonra nasıl belirteceksin çok merak ediyorum. Neyse işte 50 yıllık süreç içerisinde Beatles en fazla coverlanan ee, şey oldu. Ne derler ona? Grup olarak. Eagles grafikteki... ne durumda orada? Bakayım Eagles. Eagles maalesef listeye giremedi İngiliz'ciğim. O da Hotel California'yı bayağı bir coverlattı. Beatles'ın 1657 cover. Bob Dylan 286. Queen 267. 1600 200... mu? O kadar şarkısı var mı mı diyorsun? Hayır var da yani diğerleri... 1600 şarkısı var mı bir kurban olayım Ege yani sen? Hayır 1600 defa kavurla. Coverlandı, coverlandı ha. Evet. Ne gelen şeyler ditmiş söylüyorum. Önüme biliyorum. ne coverlayalım? Beatles coverlayalım abi iyi gider. Bizim dükkanda da mesela patla bir Bosanova havaları deyince yarısı ee, Beatles. Yarısı Beatles yarısı. Hep tıkır tıkır, de... tıkır, tıkır yazıyor bunlar. vallahi Alice de var bizim o dükkanı eğer baz alacak olursak o da 168 coverla. E onda biri Beatles'ın. Beatles'ın onda biri ki dörtte biri olsaydı çok mantıklıydı. Müziği değiştirenin kim olduğu belli. E ha, çok büyük grubuz, çok şeyiz falan ama Beatles. Beatles'tır. O 1600 cover'ın içinde şu kadarcık Ringo etkisi var mı? Yok ama adam efsane. Bu da hepimize, en sıradan güzel. insanlara umut olsun. <gülüyor> Doğru insanlarla takılırsan hayatta bir yere varırsın. Vallahi bunu bir yere yazalım. Ben Herkes sana. bir çevresine baksın. Benim etrafımda bir John Lennon. Bir Paul McCartney var mı? Onların arkasında Ege Kayacan olabilirdi yani. Yani öyle birisi varsa tak diye onlara yapış, sen olabilirsin. Mesela senin benim hayatımda var mı bir John Lennon? Yok. Bir John Lennon yok. Ne yapıyoruz? Üç tane ringosu o, o, olarak Oktay dolaşıyoruz. Oktay Demirci'ye takılıyoruz. Oktay Demirci e, evet. de tabii. Bir, sonuçta, bir, bir değil. Değil. <gülüyor> <gülüyor> sonuçta bir John Lennon değil. Değil. Sonuçta bir John Lennon değil. hatamız oldu bizim. Ama da. olsun olsun. Diyeceksiler ki bazı dinleyicilerimiz. Sen madem John Lennon yok, sen kendin John Lennon olarak başka Ringo Ringos'tan e, çıkacaksın. en çıkacak çok şimdi. sevilen kim? Vallahi ben hakikaten şimdi bir acayip bir sempati duydum. Yani en, en çok sevilen ben benim hakikaten en çok sevdiğim Ringos'ta. Hayır böyle şey vardı ya kalabalık gruplarda. Bir de diğerlerini sevenler vardır. Ha evet o şey alternatifçi alternatifçiler. Alternatifçiler. <gülüyor> Eso Ringodur abi, abi Ringocudur falan ya. O yani mesela Ringo'yu seven var mı? Yani John Lennon'u şey ilk ve çok genç yaşta öldü ya tam böyle Hı -hı. havası tam ayrı, havasını o. aldığı dönemde o yüzden ben mesela John Lennon'ı çok efsaneleştirdiği için e, şeyi daha çok severdim Paul McCartney ama son zamanlarda çok <gülüyor> son zamanlarda çok, çok, değişti. Bozdum. çok, çok bozdum. değişti evet anılarla müzik sohbetleri adlı köşemizin de burada <gülüyor> tamam, sonuna tamam geldi. <gülüyor> kişisel görüşlerle müzik çok bozdu <gülüyor> boşanmalar falan öbürünü <gülüyor> çok seviyordum Neyse sevgili dinleyiciler siz de eminim ki içlerinden birini çok seviyorsunuzdur. Ne diyelim canınız sağ olsun. <gülüyor> canınız sağ olsun diyerek bu müzik sohbetimizi burada bitiriyoruz. Ve güzel bir şarkıyla. Şarkı mı de. reklam mı? Bir Beatles çalalım ya bu kadar Beatles'ın üstüne bu kadar sohbet edip de tamam. bir affedersin bir love me do. Çünkü onu çaldık boşver ne çalalım? Reklamdan sonra en güzel Beatles şarkısı güzel. diye buradan sözünü veriyorum. En güzeli Ve hiçbir dediğimde. yerde yayınlanmamış. Onu <gülüyor> size Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar devam ediyor. Faiz. 7 dakika 8 saniyelik bir süremiz var. Bunun 18 saniyesi geçti. Bakalım bu süreye kaç espri sığdıracağız. Ben bir taraftan esprileri hemen hemen, hemen o zaman güzel. sana ben pas açayım. Sen de güzel oradan. Yapıştırayım iyi ben. İyi orada gol getirir hesabı. Bu bir espri olarak geçiyor mu? Yani mesela iyi orta gol getirir falan filan diye. Da bir, bence bir espri sonuçta. Ben biraz dün Twitter'a baktım ve bir kez daha futboldan Belin uzak. de böyle Twitter'da şey yapıyor. Bacak doğru bacak mu? üstüne attım bir Twitter'a gireyim dedim. Futbollu e, hayatımda çok kullanmadığım için, yani futbol uzak olduğum için üzüldüm. Niye? Yani dün Doğru mu Samet diye bir şey vardı. Doğru mu Samet? Aa çok dünyanın en komi Benim dünyada ya hakikaten bak şu o kadar bugüne kadar bak yemin ediyorum. Hayvanlı, kedili, efendime söyleyeyim, bebekli, efendim yerli yabancı, yarraflardan <gülüyor> tut affedersin art izinden tut. Ondan sonra oğlum bak gitlere kadar uzanan geniş yelpaze içerisinde hakikaten böyle ilk üçe girecek ilk üçe gireceklerden bir tanesidir o. Yani ben futbolla ilgili bir adam olsaydım şey, dün onu düşündüm. Şu, doğru mu Samet? Hmm. Herkes böyle bir şeyler yazmış sonunda Doğru mu Samet falan diye. İşte bir de maçın galibiyeti hmm. var onun üstüne Doğru mu Samet falan. Ben şöyle düşündüm bilmiyorum da ben futbolla ilgili birisi olsaydım Fenerbahçeli olsam tabii daha etkili hmm. olur ama herhangi bir takım da olabilir. Ee, o Doğru mu Samet esprisine ben yakalamış olabilirdim gibi geliyor bana. Nasıl yani? Evet, yani o Doğru mu Samet esprisini ben yeterince yapamayacağım yani. Nasıl bir Alex değil gol olur falan diye böyle bunlar Aha. galiba hep Rıdvan hep, hep hep Rıdvan Dilmen'in. Hep bunlar Rıdvan Dilmen'den bunlar çıkıyor. Sen Rıdvan Dilmen'e özeniyorsun o zaman. Hayatımda hiç kullanamadığım, şey yapamadım ve yani doğru musameti ben kullanmak istiyordum Biz günlük konuşmalarda da kullanılır. Ulan ulan. durmaz. Kullan, Eğriti durur yani. Yani. Şimdi birazdan reklama göreceğiz. Doğru mu Samet diye mesela ne güzel kullanılır. Valla çok güzel vardır. Kullananlar yani vardır. Ben şeyi düşündüm de... Malhut dün gece mesela işte Fenerbahçeliler oturmuşlar. Neşe şey içinde. Bir de Fenerbahçe hep önde miydi? Nasıldı maçın gidişatını bilmiyorum. Yok bilmiyor ilk mi? başta 1-0 yenik duruma düştü. 1-0'dan 2-1 öne geçti. Ondan sonra uyumuşsun. <gülüyor> yani işte mesela o da. 1 sıfırla başlıyorsun heyecan. Sonra maç iyi gidiyor falan. Hani keyifle maçı seyreden Fenerbahçeliler... Eminim aralarında Doğru Musamet diye çok güzel şakalaşmışlardı. Ve çok da gülmüşlerdir. Çok gülmüşler. ve onun dışında kalmak beni üzüyor yani. Ama hayatta dışında kaldığımız ne kadar çok ne şey kadar var. Ne kadar çok şey var. Hepsini tabii. üzülecek olsak yani sabahtan akşama şey yapalım. Ama yani tabii dışında kaldığımız mesela ee, Berlusconi'nin bunga bunga partilerinin de dışındayız da bu... O o kadar koymuyor. Bir tevazu çerçevesinde bir Doğru Musamet esprisiyle gülme hakkı olan insanlardık. Onu kaçırdık valla tüm Fenerbahçililere. Tüm aslında futbol severlerle güzel bir malzeme önümüzdeki günler. Ne kadar kaç ay götürür bilmiyoruz ama. Götürür götürür. Benim babam ne biçim lastik bu lafını hayatının son günlerine kadar kullandıysa bir 20 yılı vardır rahat. Ne 20 yılı ne 30 yılı. Yani doğru mu Samet'i de meraklısı hakikaten yıllarca kullanır. Evet artık o bir şey olacak ne derler bir klasik haline gelecek tabii şu anda. Moda ama o... tarihe tanıklık ediyoruz aslında bir e, lafın yarın öbür gün belki bizim çocuklarımız doğru musahmet doğru Musamet ne demek abi niye öyle bir laf ediliyor deyince ay Türkçe bir laftır diye anlatacak bir sonraki nesil biz nasıl çıktığını biliyoruz ne Var, kadar enteresan ne kadar enteresan tarihe, tutan... orta doğu savaşının ilk günlerinde de şahitlik ediyor olabiliriz <gülüyor> biz doğru musahmet kısmındayız. Ve tarihe şahitlik. Tarihe not düşeyim mi ben? Yaz. Şu kağıda yazacağım ama. Evet. Eski bir konser. Eski konser değil mi? Sonuçta bizim konserimiz olduğu için. Pink evet, Party'nin konserinin kalan ne derler? Broşürlerinden, broşürlerinden birinin arkasına düşünmüş bir not. Bir not. Bu okuyorum tarihe düşünmüş bir not. Tarihe düşünmüş bir not olacak mı? İnşallah diyoruz. Doğru mu Samet yazıyorum oraya? Doğru mu Samet? Eline koluna sağlık. O yazan ellerin atalarımızdan biri o gün kağıda not düşmüş. Tarihi dağıtalım. 05. 10 2000, 2012. 2012 Hadi bakalım Eline koluna sağlık diyoruz Aman neyse valla aralık falan da yaklaşıyor Beni, beni hiçbir şey şaşırtmıyor artık Aa, Dünyanın sonu Aa, Dünyanın sonu partisi yapalım o zaman Yapalım oğlu? Yani daha doğrusu şöyle yapalım Yani bunu bir parti şimdiden yapmayalım da Şöyle bir şey olsun Dünyanın son günü Sanki o parti partilerle kutlarmışçasına bir şeyle gitsin yani Ancak herkes hüzünlü bir şey yapsak yani dünyanın sonu sonuçta ya dünyanın sonu dünyanın her... sonu mu her son insanlığın yeni sonu yeni bir mu? başlangıçtır egecim insanlığın sonu olur mu olmaz mı onu bilemeyeceğiz dünyanın sonu olur belki aradan bir iki kişi sıyrılır Sıyanır, alır başını yürür yap. gider yani benim anladığım kadarıyla da zaten gidişat o yönde insanlığın sonu gelir de dünyaya daha dünyaya daha güçler geliyor vallahi bana da öyle bir en az bir birkaç Milyon yıl temiz gider gibi geliyor. Tabi bunlar benim hesaplarım, benim küçük planlarım. Koca dinozorlar devrildi gitti milyonlarca yıldan sonra. Biz 1.60 boyumuzda mı dünyanın hakimi izle dolaşacağız? Estağfurullah. Yani. 1.60 değil de inşallah. Yani daha, daha uzunlarımız da var. Elinde, daha uzunlarımızdan birisi daha yani. Hani... Ya bana dese Ege Bey sizin boyunuz uzun, insanlığı siz bendir. Kusura bak, bak, ben ben, ben iki uzun. tane çocuk yetiştiriyorum zaten. Başkaları düşünsün. İnsanlar şöyle bir kat. var. Böylece elinize gelen fırsatı da. Hakikaten ayağınızın ucuyla da itmiş oldunuz. Madem dinozora girdim ben de bir dinozora gireyim. Ee... Kurbanlı dinozora girdik evet. Ee, kedi, vampir ve kirpinin bir karışımı olarak nitelendirilen hoş bir dinozor isim olarak e, ne olarak geçmiş olabilir? Kedi, vampir, kirpi. Hı hı. Yani biraz tipsizliğini vurgulamak için öyle söylenmiş. Hani kedinin sevimliliği yok. Sevimliliği... Vampir mi? Vampir derken? Vampirin vamı kirpinin kiri. E, kedinin nesi? Ç'si. Vampir. Ha, oradan şey olarak e, anladım. Tekir gibi geldi. Ben Hani onun ismini öyle bir kullandığın gibi ilk ki de kullanmadın. E, halbuki bu vampir ve kirpiyi direkt atacak olursan kedi ve dinozoru kullandığında kedinozor adlı hoş bir hayvanımız ortaya çıkacaktır. Gerçekten bu dinozorların bence nesilin tükenmesinin hani kimsenin gücüne gitmesinde. de e, Tahmin biraz ediyorum tip, ne diyeceğini. Biraz tipsizlikten şey oldu. Fena da olmamış. Yani bakıyorum şöyle bir... Hani günümüzdeki hayvanlar çok mu tipli? Tabii ki tiplisi var, tipsizi var, var, estetiği çeşitli. var, çirkini var. Ama kendi içinde hoşlukları var. Bu böyle herhalde sanal insan e, hayal gücünün de etkisiyle... Hakikaten böyle dünyanın en çirkin, tipsiz hayvanlarını çiziyoruz. Bu kedinozor da ben sana söyleyeyim. Yani uğraşsam bu kadar tipsizini şey nasıl, nasıl falan, yapabilirsin tabii. diye. 60 cm uzunluğunda ağırlığısa küçü, küçücük bir ev kedisi 5-6 kiloluk. Bunun fosilleri bulunmuş. Bunu biz bir şey yapalım diye 3 boyutlu canlandıralım diye güzel bir şekilde çizmişler. Kedinozor şeyimize ne derler ona? Dinozor dünyasındaki hak ettiği yeri tırnak içinde söylüyorum Ve kalın kalın itelik bolt olarak şey yapıyorum. Hak ettiği yeri alacaktır. gerekli ilgi ve alakayı. Dinozorların bir de isimlerinin yavanlığı yüzünden nesilleri tükenmiş olabilir. Nazoroforus Garrafadorus falan bir, Hep bir zor, zor Bizim istiyor. isimlerimiz çok havalı Tilki mesela Tilkinin gene... ben neslinin Hiçbir zaman tükenmeyeceğini düşünüyorum İsmi kolay Akılda kalıcı ee, Şey var Ona bak Çakal diye bir şey var Ama onda da bir hoşluk var Hani Serseri dersen ya Çakal Serseri Hınzır Yani bak bunlar da o. Öbür bir tane şey var O neydi onlar böyle Sırtlanma. Sırtlan mı Sırtlan Dünyanın en pis hayvanı, en bir... korktuğum hayvan. Sırtdan var ya. En... Aslan kral filmi yüzünden herhalde. Öyle, bir, oradan da. Bir oradan sorun. büyük etki yarattı. Yani insanın bilinçaltına neler neler giriyor. Bir de belgeselde seyrettim ben sırttanı bir tane yazık bir tane aslan tek başına kalmış. Onu bir yiğidiler, bir yediler Yemediler aslında da yemeğini aldılar. Bir de gülüyorlar, böyle. bir de gece görüşüyle Çığlık çekilmiş. <gülüyor> eki eki diye ormanda dolaşan hayvan. En sevmediğim hayvan. <gülüyor> Evet sevdiğimiz ve sevmediğimiz hayvanlarla dolu bir programımız. Belgesel. <gülüyor> Belgesel. Aa yeni şey var şimdi evcil hayvanlar bitti orman hayvanlarına giriyoruz. Evcil hayvanlara gerekli olan şeyi gösterdik yasalarla falan. Şimdi de orman hayvanlarıyla ilgili orman hayvanlarını... yeni düzenlemeler geliyor. Niye yasada geri adım atılmadı e bilakis şimdi... arttırıyor muyuz? E ormana giriyoruz şimdi evcildi evcil kısmı ile alakalıydı onlar. Hmm. Onlar işte kediydi köpekti vesaireydi onun üstüne akvaryum balıydı lepistesti efendime söyleyeyim bir. Bir iki akvaryum balığı daha söylesene Vatoz Vatoz Köpçü mesela Japon Japon mesela Patlak mü ne öyle bir şey var Vardır muhakkak öyle Bir deniyor. de dövüşçü balık var ondan almak istiyorum ben Neydi ciklet mi? Ciklet mi onların adı? Ne bileyim Tek başına tutuyorlar küçük bardaklar açısından Akvaryumu başına. attığın anda dağıtıyorlarmış Tek başına tutuyorlar Şey mi? <gülüyor> Duramıyormuş <gülüyor> asabi hayvan İki tanesi yan yana gelince direkt giriyorlar birbirlerine F tipi şey mi? <gülüyor> Ayrı bir şey Ona öyle. ne deniyordu? Ayrı tutulduğunda hücre hücre, ha, ayrı bir şey oluyor. Evet. Galiba onu akvaryumdan kurtulmaya karar verdiğinde neşeli bir şekilde olay bitsin diye bir tane ondan alıyorsun atıyorsun diğerlerini, diğerlerini hallediyor. hallediyor. o da zaten onun da bir o şey O bir var. vicdan azabıyla da zaten kendisinde Kendisi çok yaşanmamış <gülüyor> Evet, evet Fire 8 dakikalık süremizde bakıyorum 4 tane espri yapmışız 2 dakikada. Ve pek de komik olmayan espriler ama olsun yani iki yine 2 dakikaya bir, bir espri düşüyor. Yine bunlar kayıtlara geçsin. <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bir şarkı daha Modern Sabahlar'da son kez çalındı sevgili dinleyiciler. Buyursunlar efendim. Ee, haftayı, haftanın geniş bir özetini yapmak için toplandık. Haftanın geniş bir özeti. Hafta bayağı bir şeydi yani bu hafta. Falanlı filanlı bir haftaydı. Ee, Ama yine de Yine de hafta, hafta Üstesinden gelmeyi, gelmeyi, başardık. gelmeyi başardık. Cuma kapatıyoruz. Önümüzdeki salı İnönü Bulvarının açılacağı ile ilgili bir efsane dolanıyor. Aa şehrimizde neler neler oluyor. En büyük heyecanımız o. En büyük heyecanlarımızdan biri belki de. Ee, bir taraftan James Bond'un şey geçen gün bahsetmiştik onun doğum günü varmış onu da bir kez daha şey kutlayalım, yapmayalım. Buradan. Kutlayalım bir kez Üstümüze daha kutlayalım kalmasın. üstümüzde kalmasın kalınca çünkü sıkıntı oluyor. Laf söz oluyor. Laf söz oluyor. E onun dışında bakalım pazartesi herhalde. Okta'yı yine... yolladık. Okta'yı yolladık Lizbon'a. Yani ben de ona söyledim. Leonard Cohen bak diyorum ki İstanbul'a geldi. Aman abi şöyle böyle falan filan. Yok İstanbul'a geliyor gelmiyor. Hop geldi kaçırdı. Ne oldu? Eşek gibi gitti. Lisbon'da gitti seyretmek zorunda kaldı. Masrafı cabası. Buradan şey yapalım. Ayağınıza kadar gelince fırsatı değerlendireceksiniz. Setmeyeceksiniz. Aman ben giderim. Son gün davetiye durum yok. Sonra mecburen gidiyor işte. Yani çünkü verilmiş bir sözü var Leonard Cohen'e. İlk konserine Türkiye'ye geldiğinde o zaman gitmişti. Zaten ona değil miydi? Bir daha başka konser seyretmeyeceğim dedi. Ee, ve Leonard Cohen'i biliyorsun e, menajeri dolandırdı ya. Durumu evet. yok. E, yaşlı başlı adam. E, çorbada benim de tuzum olsun dedi Oktay. Bir Oktay e eline... düştü şey o... yapmakta. Toparlamakta. Leonardo yani o de. da ailecek. Işte ne yapabiliyorlarsa yapıyorlar. Helali hoş olsun. Siz siz olun. Ee, bir şeye söz verirken muhakkak. İki defa düşünün. Iki defa düşünün deriz. Bu Leonard Cohen'i ben kurtarırım gibi büyük bir laf edersen... İşte dünyada adamın peşinden dolaşmak zorunda kalırsın. Durumda kalırsın. Evet. Sevgili evet. dinleyiciler böyleyken böyle anladığımız kadarıyla espriler şakalar bir, yere bir kadar boyu devam edecek. Evet. Bir yere kadar devam edecek. Pazartesi sabahı yeniden sizlerle buluşacağız. Yarın sabah tekrar bölümlerimizle karşınızdayız. O zamana dek falana filana bulaşmasınlar. Falana filana bulaşmadan ki belki kibar yandan yandan yaşamaya ne devam Ne en önde ediyoruz. ne en arkada. <gülüyor> Güzel gelsin gününüzün geri kalanıza. hoşça hoşçakalın. Son güzel bir şarkı çalalım böyle yakışacak bir şey olur... ...herkesin mu? neşesi yerine ...yani böyle sana. insana bir şey versin... ...bu mu? Bu, bu tam ihtiyaçları olan şarkı... ...bunu dinleyecekler... ...o affedecek dinleyicilerimiz... ...bir şey eksikti... ...bir şey eksikti... Aa işte bu şarkı eksikti... Modern Sabahlar... ...hafta içi her sabah... ...7 ile 10 arasında... ...Radyo 3'de... ...sabah ne varsa... ...öğleden sonra podcastte. mükemmel bir gün olacak...